Şimdi iki sebepten bir çoğunuzun şaşıracağı bir metin okumak istiyorum size. Bu bir hatıradır. 1940'lı yıllarda yani savaş yıllarında Türk basınının ne halde olduğunu gösteren bir konuşma, bir tespit. Bakın ne diyor. Meclis, hükümet, hukuken vardılar. Fakat politikayı bizzat ve doğrudan doğruya İsmet İnönü idare ediyordu. Milli şefin mahsurlu saydığı her şey Türkiye'de yasaktır. Bundan dolayıdır ki gazetelere gelen emirler arasında bazen nasıl yorumlar yazılması gerektiği bildiriliyordu. Başka emirlerde ise milli şef ile hatta milli şefin ailesiyle ilgili haberlerin büyük verilmesi bildiriliyordu. Bu mutlak hakim İsmet İnönü'nün kudretini dosta düşmana gösterecekti. Bundan dolayıdır ki bütün harp yılları esnasında Cumhurbaşkanı'nı bir konserde, bir temsilde at yarışlarında gösteren foto fotoğraflar çarşaf çarşaf yayınlandı. Şimdi şaşılacak ne var? Şaşılacak tabii evvela basının ne hale gelmiş olduğu var. Fakat bunu söyleyenin kim olduğunu Duyunca asıl o zaman şaşıracaksınız. Çünkü bunu Metin Tokel söylüyor. Yani Metin Toker bildiğiniz gibi İsmet Paşa'nın damadıdır. Ama iyi bir gazetecidir ve dürüsttü. Onun içinde bunu saptamış ve açıkça söylüyor. O zaman basın bu haldeydi diyor. Peki basın buna isyan ediyor muydu? Peki isyan etmiyordu. Bakın onu da bir başka gazetecinin hatıralarından nakledeceğim. Nadir Nadi Bey. Milli şef deyiminin ardında şefliği müesseseleştirmek isteyen bir gayret seziliyordu. Tüzük değişikliğine itiraz eden bir kişi çıkmadı. İtiraz etmek şöyle dursun. Dünya şartları değişip de önü milli şeflik ve deizmen, değişmez başkanlık payelerini üzerinden silkip attığı güne değin, biz onu avuçlarımız patlayasıya kadar alkışladık. Zavallı bir basın diyorsunuz. O kadar zavallı değildi. Yani o zamanki satışlar yanlış aklımda kalmadıysa en çok satan gazete Cumhuriyet'te 18 bin civarındaydı. Ulus da o civarda bir satış yapıyordu. Tanın satışı zannederim 16 bin civarındaydı. Vatan 7 binlerde seyrediyordu. Böyle bir, aslında tabii nüfuzumuz da düşüktü. Okuma yazma nispeti de düşüktü. Fakat böyle kontrol altında tutuyorlardı. İsmet Paşa'nın resimlerinin emirle yayınlandığını da çok yakından biliyorum bir at resmi vardır atın üzerinde İsmet Paşa. Üç sütuna birinci sayfaya konması için emir gelmişti. Bu dereceye kadar kontrol ediyorlardı. Bu yüzden de zannedebilirsiniz ki basının başına hiçbir bela gelmemiştir. Çok bela geldi. Bu gazetelerin hepsi savaş boyunca birer, ikişer, üçer hatta bazıları yedi defa falan kapatıldılar. O kadar ki buna bunalıp Gazeteyi tamamen terk eden patronları oldu. Şimdi bunu ben niye anlatıyorum? Aslında şunu hiç anlamadım. Bu yüzden... ...basında hiç kimse birbiriyle tartışmaz hale geldi. Herkes çekiniyor, korkuyor. Ben de o zaman çok gencim. Lisede okuyorum. Babam Balıkesir'de bir ilçede kaymakam... ...ve Balıkesir'e yazları gittiğim zaman... ...Balıkesir gazeteleri geliyor. Bunların birisinde o zaman... CHP'nin çok itibar ettiği ve lanse etmeye çalıştığı daha evvel söylediğim gibi garipçiler, garip şiiri falan met ediliyor. Ben de buna tahammül edemiyorum. Oturdum bir yazı döşendim. O gazeteye gönderdim. Yayınlayacaklarını beklemiyorum. Yayınladılar. Yayınlayınca bir başkası cevap verdi. O başkası cevap verince biz bir kapıştık. Benim lisede öğrenci biri olduğumu da bilmiyorlar. Yani biri var böyle diye biliyorlar. Çünkü gazeteye falan gitmiş değilim. O sırada Balıkesir'de başka bir gazete daha çıkıyor. O, o gazeteye de bir yazı gönderdim ben. Çünkü o gazete benim kafama daha yatkın geliyordu. Orada da yazım çıktı benim. O kadarla kalmadığı gazeteyi çıkaran kişi beni çağırdı. Balıkesir'e gittim. Buldum. Kendisiyle görüştük. Bana dedi ki Öyle tartışıp durma dedi. Herkese cevap vermek zorunda değilsin. Fikrini söyle geç dedi. Ve örnek olarak da bir büyük gazeteci verdi. Hüseyin Cahit Bey. Hüseyin Cahit Bey'in der belki bilmez. İttihat ve Terakki'nin gazetesi Tani'nin başyazarıydı. Sonra da gazetecilik hayatına devam etti ve her zaman çok iyi bir başyazar oldu. Neyse Hüseyin Cahit Bey onun hakkında aleyhinde ne yazarsa yazsınlar, Tek kelime cevap vermezmiş. Bunu bana söyleyen de Balıkesir Postası'na yani öteki gazetenin sahibi ve başyazarı. Öteki gazetenin de Türk diliydi. Fakat o kimdi biliyor musunuz? Sıtkı Yırcalı'ydı. Sıtkı Yırcalı o zaman Belçika'dan yeni dönmüş, orada avukatlığa başlamıştı. İki kişiydi onlar. Bir tanesi Esat Adil Bey'dir. Orada beraber okumuşlar. Van der Vel de ekolünden sosyalistdiler aslında ikisi de. Nitekim Esat Adil Bey Sosyalist Partisi kurmuştur sonra. Fakat Sıtkı Bey sonradan Demokrat Parti'ye girdi ve önemli bir adamı oldu, sayıldı. Fakat onu hiçbir zaman çok önemli ve faal bir yere getirmedi. Ben burada asıl onun bana söylediği söze... Dokunmak istiyorum. Sana bulaşsalar da cevap vermeyen. Bildiğini söyle geç. Ben bunu uzun zaman yapamadım. Yapamadığım için de üzüldüm. Fakat her defasında birisi bana bulaştı mı mutlaka cevap veriyordum. Çok yakın zamanlara kadar bu böyleydi. Fakat e, belki yaş etkisiyle, belki basındaki serbestlik, eskisine nazaran daha geniş bir ortam olması sebebiyle her söylenene artık cevap vermemeye başladım. Gereksiz görüyordum. de Şimdi bazı yazılar çıkıyor. Bu yazılarda benim burada savunduğum, gazetede savunduğum fikirlere direkt olarak karşı çıkılmıyor da çok dolaylı yollardan takılmak istiyorlar. Takılmak isterken de yanlışlar yapıyorlar. Bu yanlışlardan bir ikisine dokunmak istiyorum. Benim bundan bir süre önce hayli alaka gören bir deneme kitabım çıktı. İsmi Yıldız, Hilal ve Kalpak. Yıldız, Hilal ve Kalpak'la neyi ifade etmek istediğimi herkesin anladığını sanıyorum. Ama buna başka bir mana vermek gibi bir düşünce tahası olmuş ki birileri burada yıldızla komünizmi <gülüyor> Hilal de İslamlığı ve Kalpakla da Kuvayi Milliyi anlatmak istediğimi söylemiş. Şimdi bu tabii çok yanlış bir yorum. Neden yanlış bir yorum? Aslında deseydik ki Yıldız evet sosyalizmi ve anti-imperyalizmi ifade ediyor. Bu doğrudur. Hilal aslında bütün Müslüman dünyasını yani mazlumları ifade ediyor. Bu da doğrudur. Kalpak Kuvayi Milliyi ifade ediyor. Bu da doğrudur. Ama bunların doğruluklarından sanki orada tertip edilip Türkiye'deki yaşananlar, o zamanki yaşananları takla anlatıyormuşuz gibi söylemeleri yanlış. Çünkü bunların hepsini doğrulayacak laflar var ve bunları asıl ben getirdim. Çünkü bunlarla o dönemi çok daha iyi tanımış olacağız. Önce bir kere Türk İnkılabı nedir diye gazinin bir tarifi var. Bunu daha evvel sizde konuşmuştuk. Müthiş bir tarif. Bu inkılap kelimesinin ilk anda ima ettiği ihtilal manasından başka ondan daha büyük bir tahavülü ifade etmektedir. Türk İnkılabı budur diyor. Yani ihtilaldir. Hatta o ihtilalden de daha büyük anlamlar taşımaktadır. Siz hiç bizim yöneticilerimizden Anadolu ihtilalinden bahsedeni duydunuz mu? Ben duymadım. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın böyle dediğini öğrendikten sonra bu kelimeyi kullanmaya başladım. Mustafa Kemal Paşa bir ihtilalden söz ediyor. Bu birincisi. ikincisi egemenlik ve saltanatçı kimse tarafından hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşülerek tartışılarak verilmez. Egemenlik saltanat güçle, kudretle ve zorla alınır. Şimdi de Türk ulusu bu saldırganların hatlarını bildirerek egemenlik ve saltanatı eline bir fiil almış bulunuyor. Bu bir olup bittidir Gazi meseleyi böyle koymaktaydı. Yani bir ihtilalden bahsediyordu ve iktidarın alınmasından söz ediyordu. Peki sosyalizmle bir alakası var mıydı? Gazi sosyalist değildi. Bunu daha evvel de söyledim. Gazi sosyalist değildi ama solda bir demokrat. Ulusalcı bir solcuydu. Bunu nereden çıkarıyoruz? Acaba Yıldız bunu mu ifade ediyor? Denebilir. Neden derseniz dinleyin lütfen. Mustafa Kemal'i okuyorum. Sosyoloji bakımından bizim hükümetimizi ifade etmek lazım gelirse halk hükümeti deriz. Sosyal meslek bakımından düşündüğümüz zaman da biz hayatını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz. Zavallı bir halkız, mahiyetimizi bilelim. Kurtulmak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Onun için her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır fakat bu hakkı çalışmak sayesinde kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim topluluğumuzun içinde yeri yoktur. Bu kadar mı? Hayır değil, çok daha ötesine gidiyor. Halkçılık... Toplumsal düzenini çalışmasına, hukukuna istinad ettirmek isteyen bir sosyal öğretidir. Biz bu hakkımızı korumak, istiklalimizi emin bulundurabilmek için milli bütünlüğümüzce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milli topluluğumuzca savaşmayı caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız. Ne diyebilirsiniz buna? Toplumcu solcu, ulusalcı solcudan başka. Çok açık, seçik, anti emperyalist anti-kapitalist bir yemeç Mustafa Kemal Paşa 1921 senesinde söylemiş. Peki o kadar mı? Hayır değil. O konu devam ediyor. Mazlum milletleri de savunma şeyi onun üzerinde. Fakat onun solcu olduğunu bu arada Fahri Rıfkı Bey... 1931 yılında Milliyet Gazetesi'nde yazdığı bir yazıda bakın nasıl ifade etmiş. Yalnız Gazi de solcu değil. Cumhuriyet Halk Fırkası sol bir devrim fırkasıdır. Solun unsurlarını kendi dışında bırakarak kendini taşlaşmak tehlikesine sokamaz. Yani solcuları da alması lazım diyor. Sol devrim fırkasının tabii unsuru siyasi gençliktir. En radikal kurumları kuran bir devrim fırkası ile onun içinden ileri ve radikal unsurlara ayıklar görünen bir kurum yan yana nasıl yaşayabilir? Çünkü 30'lu yıllarda İsmet Paşa'nın yavaş yavaş etkisi hissedilmeye başlamıştı. Ve solculuk geriye doğru itiliyor, Anadolu ihtilali lafı kullanılmıyor. Ve bizim ondan da büyük bir tahvül içinde olduğumuzu kimse söylemiyordu. Peki, geldi sıra ötekisine, yani Hilal'e. Hilal bahsinde, evet, Hilal bahsinde Mustafa Kemal Paşa'nın mazlum milletlerin da üstlendiği doğrudur. Ve bunu daha evvel söylemememiz İsmet Paşa'ya latif görülmek içindir, onun tarafından pohpollanmak içindir. Gazi'ye iyi görülmek isteseydik bunları söylerdik. Çünkü bakınız ne diyor Mustafa Kemal Paşa. Biz Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Batı emperyalistlerinin güçleri ve bilinen araçlarıyla Türk milletini emperyalizmi araç olarak kullanmak istemelerini engel oluyoruz. Bununla bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz. Haziran 1920. 22'de konuya tekrar gelmiş. Bakın nereden geliyor. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin bütün Doğu'nun davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye kendisiyle beraber olan bütün Doğu milletlerinin yürüyeceğinden emindir. Fakat en müthişi 1933 Ağustos'unda söylediği bunu üstelik büyük taarruzun başladığı yerde bir merasim sırasında söylemiştir. Çok etkileyicidir. Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. İstiklal ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onları yeniden doğuşu, şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha doğru olacaktır. Bu milletler güçlüklere ve bütün engellere rağmen zaferi kazanacaklar, ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerinde milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır. Şimdi bu Mustafa Kemal'in sözleri, bu Mustafa Kemal'in sözlerine bakarak Kitabınıza eğer siz Yıldız, Hilal ve Kalpak ismini koyarsanız yanlış mı yapmış olursunuz? Tamamıyla Mustafa Kemal Paşa'nın fikirlerinin bu istikamette olduğunu gösteren sözlerdir bunlar. Ve bu sözlerin büyük bir kısmı genç nesiller tarafından bilinmez. Çünkü ortalığa çıkarılmamıştır, çünkü gizlenmiştir. Bir de emperyalizme olan karşılığında gazinin iktisadi bakımdan batıya bakışı da vardır. Orada da çok şimdi rahatsız edecek bazılarını sözleri var. O sözlerden şimdi şunu size söyleyeyim. Tanzimatın açtığı serbest ticaret devri Avrupa rekabetine karşı kendisini müdafaa edemeyen ekonomimizi... Bir de kapitülasyon zincirleriyle bağlamıştı. Teşkilat ve ferdi kıymet noktayı nazarından bizden çok kuvvetli olanlar memleketimizde bir de fazla olarak ayrıcalıklı mevkide bulunuyorlardı. Temettü vergisi vermiyorlardı, gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. Bütün iktisat şubelerimize bu sayede hakim olmuşlardır. Bu bugünkü durumdur. Avrupa ile imzaladığımız gümrük birliği anlaşmasından sonra durum gene aynıdır. Efendiler, bize karşı yapılan rekabet hakikaten çok gayri meşru, hakikaten çok kahirdi. Rakiplerimiz bu sayede gelişmeye müsait sanayimizi de mahvettiler, ziraatımızı da rahnedar eylediler. Gelişme ve iktisadi gelişmemizin ve maliyemizin önüne geçtiler. 1922'de söylemiş. Sanki bugünü görüyor. Bu kadar değil. Bir başka sözü. Bir devlet ki kendi uyruklarına saldığı vergiyi yabancılara salamaz. yümlük işlemlerinin resimlerini memleketin ihtiyacına göre düzenlemekten uzaktır. Ve bir devlet ki yabancılar üzerinde yargılama hakkını uygulayamaz. Böyle bir devlete elbette bağımsız denilemez. Devletin ve milletin hayatına yapılan müdahaleler yalnız bu kadar değildi, daha fazlaydı. Doğrudan doğruya milletin hayatı ihtiyaçlarından olan, mesela demir yolu yapmak için, fabrika yapmak için, her şeyi yapmak için devlet serbest değildi. Mutlaka müdahale vardı. Şu halde hayatını sağlamak yasaklanmış bir devlet bağımsız olabilir mi? Arz ettiğim gibi devlet istiklalini çoktan kaybetmişti. Ve Osmanlı ülkesi Ejnebilerin bir sömürgesinden başka bir şey değildi. Tamamıyla tutsak bir duruma getirilmişti. 23. Arkasında çok daha net bir söz. Eğer Ejnebi düşmanlığından o kadar pahalı elde edilen bağımsızlığa gölge düşürebilecek her şeyden nefret etmek anlamı çıkarılıyorsa, evet bizim Ejnebi düşmanı olduğumuz söylenebilir. Şimdi yukarıda verdiği tarif birçok açılardan bizim iktisadımızı Dünya Bankası'na ve IMF'e bağladığımızdan beri yaşadığımız durumun ifadesidir. Çünkü aynı tanzimatçılık devam etmektedir. Gazi buna dayanarak ben düşmanım diyor. Ve biz dost diye onlardan ümit bekliyoruz. Onun çok açık ve seçik sözlerinden bir tanesi şudur ki, bunu sık sık tekrarlarım, 22 Mart 1922'de söylemiştir. Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Kendini yabancıya bıraktın mı, yükselemezsin, sömürge olursun. Onu söylüyor. Şimdi bütün bunları... Bundan dolayı ve kitabın isminden dolayı sanki Mustafa Kemal'in fikirlerini değiştiriyormuş gibi aksettirmek çok ciddi ve vahim bir yanlıştır. Kaldı ki bir de meselenin evveliyatı var. Şimdi bakın 1980 senesinde Hangi Atatürk isimli bir kitap yayınlamıştım. O kitabın ön sözü aynen şöyle baslar. Ve bu başlayışta burada söyledilenlerin hepsi vardır. Bakın ne diyor? Mustafa Kemal'in iç içe üç büyük eylemi var. A. Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı. B. Padişaha karşı demokratik devrim. C. Toplumun ümmet aşamasından millet aşamasına dönüşüm. Kuvayi Milliye aslında 20. yüzyılın gördüğü ilk halk kurtuluş ordusudur. Nasıl ki müdafaa hukuk mazlum milletlerin hepsi için ilk kurtuluş öğretisi. Bandung Konferansı'nın ya da Sultan Galih'in tasarladığı Mazlum Milletler Beynellelerinin ilk bildirgesidir. Savaşın emperyalizme karşı verilişi ulusallık bilincini pekiştirmiş, padişah ve halifenin emperyalizmle işbirliği hareketin demokratlaşmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal İstanbul'daki hükümete baş kaldırıldığı zaman ihtilalci, devir aldığı toplumu dönüştürmeye başlayınca inkılapçıdır. Devrim antiemperyalist kurtuluş savaşıyla eş zamanlı yürüdüğünden kurtarıcılığı ağır basmış devrimciliğinin gerçek boyutları gözden kaçırılmıştır. Şimdi bunu 20 sene, 25 sene evvel yazıyorsunuz, hiç kimseden tık çıkmıyor. Ama şimdi buna benzer sözler içeren ve hepsi Gazi'nin konuşmalarına dayanan bazı şeyleri belirten bir kitap yazıyorsunuz. O zaman bir takım imalı laflarla sizi hiç değilse müşkül duruma sokmaya çalışıyorlar. Pek kolay değildir ya. Ama burada asıl mesele neden o zaman olmuyor da şimdi oluyor bunun da hepiniz yaşadık biliyoruz. Çünkü Türkiye'de yapılan bildiğiniz kamuoyu araştırmasında Türk halkının yüzde 82'sinin ne düşündüğü ortaya çıktı. Yüzde 82 Mustafa Kemal Paşa gibi düşünüyor ve öbürleri yüzde 18 kaldılar. Küçük bir azınlıktırlar. Korkuları da onda. Şimdi başka bir mesele var. O mesele de enteresan. Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı'yı toptan reddettiği, eski Türk tarihine uzandığı ve onları anlattığı söylenmiş. Ve Mustafa Kemal Paşa'yı bu manada yeteri kadar tarihimize önem vermediği gibi gizli bir ima ile eleştirme var. Bu da devrimleri ne olduğu hakkında çok net bir fikir sahibi olmamaktan yeri geliyor. Ümmet toplumundan millete çıkmak isteyen bütün demokratik devrimlerin başlangıcı tam bir inkardır. Bunun en güzeli Fransa'da yaşanmıştır. Fransız iktisalinden sonra ne kadar büyük bir inkar olduğunu bilenler bilir, bilmeyenler Anatol Fransız'ın Tanrılar susamışlar da attı kitabını okusun. Ama ben sadece bazı rakamlar vereceğim. İhtilalin verdiği toplam idam cezası 16594'tür. İlk tespit şudur. Cumhuriyet'e baş kaldırmış illerde terör en çok insanı vurmuş. Başka deyişle terör ulusal ve devrimci savunmanın aracı olarak kullanılmıştır. İdamların %82'si isyan ya da ihanet, %19'u ve feodalizm, fesat ve gerici yüzde %25'i gasp veya amadan verilmiştir. Şiddet asilere ve hainlere uygulanmıştır. Bu Fransızların resmi bir kitabından alınmış bir takım sözler. Biz ne yapmışız? Anadolu İhtilali'nde biz de bu çeşit şeyleri yaptık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bir devlet olması söz konusuydu. Osmanlı İmparatorluğu bir ümmet devletiydi. Bundan Cumhuriyeti çıkarmak için bir baskı zamanı vardı. Bütün devrimlerde vardır. Şimdi ama bizimki bakın ne kadar insaflı. 1920-22 arasında istiklal mahkemelerinde 1054 idam talebi beraatla sonuçlanmıştır. 1786 davada sanık, kalebentlik ya da kürek cezasına çarptırılmıştır. 243 sanığın graben idamına hükmedilmiş gerçekten asılan İtiben kişi olmuştur. 3000 bile değil, öbürü 16594. Öyle bir yerdeyiz ki kendimizi de dünyayı da tanımıyoruz. Yanlış kavramlarla yanlış sonuçlar veriyoruz. Mustafa Kemal Paşa Osmanlı tarihini, Osmanlı devrimini inkar etmek gibi bir düşünce derdinde değil. Osmanlı'nın kültürünü de biliyordu, onunla yetişmişti çünkü. Burada asıl önemli olan, asıl dikkat edilmesi lazım gelen nokta şurasıdır. Bütün bu ülkelerde, mesela Fransa'da, papazlar kesilmiştir. Kiliseler ağır yapılmıştır. Dinden geliyor diye takvim değiştirilmiştir devrimden sonra. Ama devrimi takip eden 100 sene içerisinde, ortalık durulduktan sonra, Fransızların devrimci hareketi eski kültürünün, ümmet kültürünün üzerine oturmuş ve ondan geliştirilmiştir. Daha çarpıcı bir sonuç var. Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği devrimi sırasında çok ilginç bir olay yaşanmıştır. Bunu da çok az insan bilir sanıyorum bizde. Orada bir takım edebiyatçılar, sanatçılar bir araya geliyorlar ve devrimden sonra... Edebiyat, sanat ve kültürün nasıl gelişmesi hususunda bir karar verip bir örgüt kuruyorlar. O örgütün adı Proletkult. Proletkult Proletarya kültüründen geliyor. Yani yeni bir kültür başlıyor, işçilerin kültürü. Ve bunların çok net bir tavırları var. O tavır şu. Rus tarihinde şimdiye kadar yapılmış olan medeni gayri medeni bütün kültürel hareketler Reddedilecektir. Hiçbirisini tanımıyoruz. Yeni kültür dünyası başlıyor ve bu yeniden yaratılacak bir kültürdür. Kesinlikle eskiden yararlanmayacaktır. Mazi'yi yok sayıyoruz. Ve şaka bir yana bu hareketin içerisinde Mayakovski gibi çok önemli kişiler de vardı. Fakat bir müddet sonra iş yayılmaya başlayınca o zamanki kültür işleri komiseri, halk komiseri Luna Charsky, onlara bir takım tavizler vermiş. Bunun üzerine ihtilalin, yani devrimin lideri Vladimir İliç Lenin'in yazıp gönderdiği birkaç kelime var. Bu yazıp gönderdiği kelimeler şunlar. Bunu Lenin söylüyor. Dikkatinizi çekerim. Yeni icat bir işçi sınıfı yaratılamaz. Tam tersine günümüzün koşulları işçi sınıfının mücadelesi Marksizm'in ilkeleri gözününde tutularak geçmişteki klasik kültürün mirası üzerinde yeni bir sentez yapılır. Çok net. Demokratik devrimden sonra da sosyalist devrimden sonra da devrimler dönüyorlar, eski kültürlerine sahip çıkıyorlar. Türkiye çıkmayacak mıydı? Çıkacağının Gazi'de verilmiş iki işareti vardır. Gazi Önce dil devrimi diye bir devrimi başlatmış, bunu özdeştirme haline getirilince geçmişi hiç anlayamayacağımız ve kültürden kopacağımızı fark ederek o devrimi terk etmiştir. Bu demektir ki Osmanlı toplumunu ve Osmanlı toplumunun kültürünü düşünüyordu. İkincisi aynı istikamette bir harekettir. Mustafa Kemal Paşa etrafın telkiniyle Atatürka müziği yasak etmiştir. Onu da ortadan kaldırıp Batı müziğini getirmeyi düşünüyordu. Kısa bir sürese onu da yasak etmiştir. Niçin? Çünkü biliyordu ki o müzik bin senelik bir birikimin neticesidir. ve bizimdir. Şimdi buradan hareket ederek siz neticeye varınız. Kitabın ismi Yıldız, Hilal ve Kalfak olduğu zaman Acaba tam bizi, tam toplumcu, ulusalcı Mustafa Kemal Paşa'yı mı ifade ediyor? Yoksa onların zorladıkları bir takım formülleri korumak için mi böyle aleyhte laflar ediyorlar? Herhal sizin.